Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta, e, bu aslında son zamanların son belki de bir 6 ayın özellikle iklim değişikliği ve enerji meseleleriyle ilgilenenlerin çok e, çok gündeminde olduğu IPCC raporunun son bölümünü biraz ele alacağız bugün ve onun etrafındaki meselelere vaktimiz yettiğince değinmek istiyoruz. Şimdi bilindiği gibi bu hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC aşağı yukarı 1000'e yakın 800 küsür bilim adamı tarafından uzun çalışmalar sonucu ortaya kondu. 12.000 tane bilimsel çalışma E, incelendi, derlendi ve onların üzerinden ortak bir e, rapor ortaya konulu ve bu rapora e, yani isminden de anlaşılacağı üzere hükümetler arası iklim değişikliği paneli deniyor. 194 ülke bu rapora taraf e, Birleşmiş Milletler nezdinde e, yapılıyor bu çalışma. E, şimdi bu raporun Eylül Ekim ayları gibi ilk bölümü yayınlanmıştı. O bölümü daha çok iklim değişikliğinin E, ...sebeplerini bilimsel olarak... E, ...ortaya koyuyordu. E, geçtiğimiz günlerde... E, ...aşağı yukarı bir iki hafta önce kadar... E, ...Japonya'da ikinci bölümü... ...açıklandı. Evet, Bu daha Mart çok ayında. adaptasyon... ...yani ve... E, ...etkiler. Nitigeş, evet, ön, ...önlem alma ve adaptasyon... E, ...süreçlerini kapsıyordu. E, geçtiğimiz hafta sonu... ...Berlin'de açıklanan üçüncü bölümü de... E, ...ne yapmak lazım... ...üzerine aslında... Evet e, bu seri olarak bizde programları yaparken aslında benim zihnime düşüyordu yani kendi aramızda konuşuyorduk hı -hı. hani e, iklimle ilgili veya genel olarak herhangi bir konuyla ilgili çözümsüzlük mesajı hiçbir işe yaramıyor zaten. Evet <gülüyor> hani eğer olacağı varsa e, olur deyip hayatımıza devam ediyoruz hep beraber <gülüyor> e, doğal çünkü bu hani evet. insan zaten ona programlı bir şey yani, kaçınılmazdan kaçamayacaksak. Hı hı. Yapacak bir şey yok diye düşünüyor ama e, işin olumlu kısmı e, IPCC'nin raporunun e, son kısmında epey e, moralleri yükseltebilecek evet. potansiyel olarak. Evet, evet. Evet. Olumlu ee, bir bakış açısıyla yazılmış raporun aslında son olduğunu söyleyebiliriz. Son o, olumlu bir bakış açısıyla yani yazılmış. özellikle bu e, yani e, temel nokta tabii ki. Aslında başlangıç noktasına dönüyor. İklim değişikliğine sebep olan şey nedir? E, sera gazları yani atmosfere saldığımız bu e, fütursuzca atmosfere saldığımız sera gazları. Sera gazlarına da sebep olan şeyler nedir? Başta Varlıklı fosil olarak, yakıtlar. Fosil yakıtlarla enerji üretimi sağlıyor olmamız. Şimdi başta yaptığı tespitleri sonda e, diyor ki, Bunlara nasıl, e, nasıl mücadele edilebilir? Bunlar nasıl mücadele edilebilir? Şu söyleniyor. En önemli şeylerden bir tanesi raporda söylenilen e, hala adım atılabilir. Yani evet. Hala, hala geç değil. Hala çok geç olmadığı söyleniyor. Şunu bir kere e, açıklıkla ifade etmek lazım. Yani hani geç değil derken işte geçtiğimiz günlerde e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, iklim ağı tarafından düzenlenen ve işte IPCC raporunun ikinci bölümünün başyazarlarından e, Thomas Morton'un da katıldığı bir... John, e, John Morton. John Morton. Greenwich evet. Üniversitesi'nden. Evet, ben o <gülüyor> karıştırırım. Neyse. John Morton'da katıldığı bir toplantı yapıldı. Ee, onun da söylediği çok önemli bir şey vardı. Hani uyumdan bahsediyoruz. Şunu bilelim. Hani bu saatten sonra dünyanın her yeri uyum sağlayamayacak. Yani asla e, şu anda sağladığımız iklim değişikliğine veya sağlanmasını garanti altına aldığımız diyelim iklim değişikliğine e, asla uyum sağlayamayacak. Dünyanın bazı bölgeleri... ...var diyor. Evet. Bu bir gerçek. Bunu bir kenara koymak zorundayız. Evet. Bunu yüzleşmek zorundayız. Evet. Bunun sebebinin evet. de yine insan faaliyetleri, insan kaynaklı faaliyetler olduğunu Oldu. bilmek zorundayız. Ama hı hı. işin olumlu tarafında şu var. Hı. Bu yeni çıkan raporda söyleniliyor. O da şu. Ee, dünyanın büyük kısmı için henüz hala geç değil. Eğer gerekli adımlar atılırsa... E, ...felaketin eşiğinden dönme şansımız var. Evet. Yani şu şu ana kadar biz e, şimdi 2014 yılındayız ve e, dünyaya aslında bir derece ısıttık. Hatta bazı bulgulara göre bir dereceden biraz daha da fazla ısıttık. Ama e, genel e, itibariyle bir derece ısıttığımızı e, baz aldığımız zaman 0.8-0.9 civarında evet ısıtmışız ve e, her 10 yılda e, her 10 yıllık geçmiş 10 yıllık dilimlere baktığımızda her 10 yılda Karbon emisyonları iki kata artmış. Yani bir önceki 10 yıla göre, şimdiki 10 yılda iki kat daha fazla artış var ve bunun bu şekilde e, gitmesi mümkün değil. E, gittiği za e, zamanda zaten herhalde 2000 yüzlerre yaklaşırken dünyayı dört dereceden fazla ısıtmış olacağız. Yani bu dört derece ısınma falan hep tekrar ediyoruz. Biraz belki bozuk plak gibi olacak ama. Ee, yani ...ne olacak havalar daha dört derece daha sıcak olsun... E, ...gibi bir şey, şey değil, değil bu. Dört evet. derecelik artış demek... E, ...aşırı hava olaylarının... ...yani o yelpazenin aşırı hava olaylarının oluştuğu... ...yelpazenin inanılmaz genişlemesi ve... ...nüyan neredeyse üzerinde... E, ...canlı yaşamın büyük kısmına izin vermeyecek bir şekilde... E, evet. ...iklimin değişmesi anlamına geliyor. Onu Hı -hı. bir kere vurgulayalım. Hı -hı. Şimdi raporun olumlu kısmına geri dönelim. IPCC raporunun olumlu kısmına geri dönelim. İşte birinci kısımda senin de söylediğin gibi... ...sebepler... İnsan kaynaklı faaliyetler başta da fosil yakıt tüketimi, fosil yakıt kaynaklı Hı -hı. enerji üretimi olmak üzere işte ikinci kısım etkiler, üçüncü kısımda da ne yapılması lazım? Ne yapılması lazım? Bu çok açık aslında. Hani doğrudan mantık fosil yakıt tüketiminden vazgeçmek. Vazgeçmek lazım. ve yenilenebilir enerjilere Aynen. geçiş. Rap aslında tek bir şey söylüyor. Tek bir şey söylüyor. Tek bir çok şey basit. Söylüyor. Evet. Çok basit. Çok son derece Mesajı basit. Mesajı çok net. Ee, şu var işin olumlu kısmı. Söyleniyor ki ki bu da Kağıt üstünde değil sadece e, özellikle geçtiğimiz üç yıl içinde gerçekleşenlere baktığımız zaman e, epey umut verici şey var. Yenilebilir enerji teknolojilerinde büyük bir atlama yaşadı dünya geçtiğimiz üç yıl içinde özellikle. Yani daha öncesi de var ama uygulama kısmında e, özellikle geçtiğimiz iki yılda dünya biz Türkiye'de maalesef kendi gündemlerimizde e, sıkışıp kaldığımız veya işte artık enerji yatırımları başka... Rant kapıları açtığı için evet. fazla gündeme, gündeme gelemese de hı hı. müthiş bir güneş enerjisi devrimi geçirdi. Evet. Güneş enerjisi yatırımları inanılmaz arttı. Güneş enerjisinden üretilen enerjinin oranı inanılmaz arttı. Yine. Yani yenilenebilir enerjiler aslında giderek daha erişilebilir, giderek daha yaygın ve giderek daha ucuz hale geliyor. Evet. Bu çok önemli. Evet. 2'ye üçe katlanarak ilerliyor. Bu çok önemli. Yani bir bir an önce işte şey sıkıntı şurada. Dünyanın özellikle gelişmekte olan ülkeler, kalkınma'da olan ülkeler diyelim. E, bu sürece uyum sağlaması. Bu eğer dengelenirse yani dünyada yenilenebilir enerjiye verilen önem, destek ve e, yapılan yatırımlar Nispeten daha eşit bir şekilde artarsa eğer e, hala işte raporda denildiği gibi felaketin eşiğinden dönmek için şansımız var. Şunu da e, ekleyelim. Hı hı. Hala dünya tabii e, enerjisinin yüzde seksenini yakın, yüzde seksen civarını e, fosil yakıtlardan maalesef karşılıyor. Yani yenilebilir enerjideki artış e, yeterli olmaktan çok uzak. Çünkü bizim e, mevcut fosil yakıtları rezervlerimizin... %80'ini toprak altında bırakmamız lazım. lazım, kullanmamamız lazım. Evet. Belki bu noktada birkaç tane e, rakam verebiliriz. Bu e, geçen yıl e, dünyada tabi e, yani e, genel olarak baktığımızda genel yani sanayi anlamına baktığımızda dünyayı en fazla kirleten e, endüstri tabii ki bu fosil yakıt e, enerjilerinin oluşturduğu endüstriler. Bunlar %47 ile ilk sırada geliyor. Dünyayı en çok kirleten Endüstrilerin başında onu %30 ile diğer sanayiler takip ediyor %11 ulaşım %7 civarı da buildings diyor yani işte Binalar. binaların ısıtma soğutma sistemleri ve belki diğer aktiviteleri. Ve e, e, enteresan bir şekilde tabii bu bunlar birbiriyle bağlantılı e, sonuç olarak e, meseleler. E, geçen yıl bir e, liste açıklanmıştı. Küresel ısınmanın %63'üne 90 şirket sahip e, neden oluyor diye. E, kim bu 90 şirket diye baktığımızda işte Chevron, Exxon Mobil, BP, Shell, işte Gazprom, Statoil gibi yani sadece şeyler değil. E, bu gelişmiş ekonomilerin sahip olduğu şirketler değil. Körfez ülkelerinin işte Rusya'nın da sahip olduğu bir takım fosil yakıt devlerinin bulunması, tabi bu bu şirketlerin çok ciddi sahip olduğu parasal kaynaklar imkanlar var ve dolayısıyla bu paraların bir kısmını da daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, çok ciddi şekilde iklim inkarcılığı na karşı oluşturulmuş lobilere akıtıyorlar ve bu lobiler dünyada çeşitli bu konuda ne diyelim bir yine o şirketleri fikir destekleyen yaradı, evet, evet yani bir fasit dair içinde bulunuyor yani şirketlere kaynak aktarılıyor bu şekilde kar büyük evet. inanılmaz kâr marjları o kaynakların çok ufak bir kısmı ama nispi baktığımız zaman diğer çıkar gruplarının ulaşabildiği kaynaklara göre Epey büyük olduğu Tabii. için, şirketlerin genel karı çok yüksek olduğu öyle. için yine lobi faaliyetine aktarılıyor. Böyle bir fasit daire yaratılıyor. O çıkar grubu e, daimi olarak destekleniyor. İşte buna karşı çok önemli bir şey var. Gene raporda söylenen hı hı. o da şu. Yani e, IPCC raporunda e, evet. söylenen e, hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporunda. E, iklim değişikliğini engellemek için adım atmak... ...zorunda kalacağız. Yani bu bir gerçek... ...eğer yaşamak hı hı. istiyorsak kalacağız ve bu... ...atılan adım kaçınılmaz... ...olarak enerji şirketlerinin... ...varlıklarını... ...tehlike altına sokacak. Evet. Bundan bahsediyorum. Yani söylenen şu... ...eğer siz yatırımcıysanız... ...ve yatırımınızı enerji şirketlerine... ...fosil yakıttan enerji üreten... ...şirketlere, fosil yakıtla... ...herhangi bir şekilde üretim bağlantısı... ...olan şirketlere aktarıyorsanız... ...onun üzerinden değerlendiriyorsanız... ...sizin yatırımınız zarar görecek. Ha, evet. Çünkü e, isteyelim ve istemeyelim her neyse kaçınılmaz olarak o fosil yakıtları yerin altına bırakmak zorunda kalacağız. Hayat böyle bir şey yani devam ettirmek istediğiniz zaman bazı şeylerden beragat etmeniz gerekiyor. Fosil yakıta dayanan böyle kolay yaşam yaşamda e, yerini başka bir şeye bırakacak e, bu söyleniyor. Ha, bir de işin ahlaki kısmı var onunla ilgili de geçtiğimiz hafta yine e, Desmond Tutu e, evet. çıktı ve söyledi, dedi ki Ya zaten fosil yakıt şirketlerinden ahlaki olarak da evet. yatırımınız varsa geri çekmek evet, yani doğru vicdanlı olandır. Vicdanlı insanlar evet. iklim değişikliğine sebep, e, sebep olan e, bu şirketlerin yani siz eğer biraz e, vicdanlıysanız iklim değişikliğinin yarattığı bir adaletsizlik var. Siz vicdanlı insanlar olarak bu adaletsizliğe sebep olanlarla ilişkinizi kesmek zorundasınız. Yani onların ürünlerini almayacaksınız. Onların işte sponsor olduğu etkinliklere katılmayacaksınız. Veya eğer imkanınız varsa tabii bunları boykot edeceksiniz. Bir şekilde ilişkinizi keseceksiniz. Bence çok önemli çağır, yerden bir geliyor. dini liderden gelmesi açısından da önemli. Sadece dini lider o, çok, o bakımdan çok önemli e, ama. Adi apartheid. Aynen. E, e, i̇nanılmaz bir tecrübe bir var, var arkasında. Evet, yani, bir Ee, Güney Afrika'nın e, o uyguladığı ayrımcılık rejiminin sona ermesinde en önemli e, kampanyalardan, uluslararası kampanyalardan biri Güney Afrika'ya uygulanan bu uluslararası yatırımını geri çek kampanyasıydı. Evet. Aynı bugün fosil Hı -hı. yakıtlara karşı başlatılan işte 350 orgun uyguladığı yatırımını geri çek kampanyası gibi. Bir e, güzel şey söyleyelim. Bugüne kadar Yapılan dünyadaki benzer konular veya işte herhangi bir konuda yapılan yapılan yatırımını geri çek kampanyalar arasında fosil yakıtlara karşı yürütülen kampanya en hızlı bir üyeneymiş. Bunu da geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaları da ortaya çıktı. E, bu da gayet olumlu bir gelişme. E, şimdi e, bir ara verelim. Aradan sonra e, bu e, fosil yakıt üretiminden E, vazgeçilip yenilenebilir enerjiye geçildiğinde e, bunun e, maliyeti işte ekonomiye büyümeye e, etkileri nasıl olacak raporda bunlara da atıf var e, belki biraz e, aradan sonra bunlardan bahsederiz. We have traveled land and sea But as long as you are with me There's no place I'd rather be I would wait forever Exalt 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda IPCC raporunun son bölümünü konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada arada e, dünya listelerinde e, bu aralar epeyce e, üst sıralarda yer alan Clean Bandit'in Rather Be" şarkısını dinledik. E, şimdi ilk bölümde e, IPCC raporunun işte son bölümü alınması gereken önlemler konusunda ne diyor üzerine konuşuyorduk. Aslında yapılması gereken tek bir şey var. O da fosil yakıtların hızla terk edilerek yenilenebilir enerjilere geçilmesi. Şimdi tabii ilk bölümde konuştuğumuz üzere bu yenilenebilir enerji alanında yaşanan Yeni gelişmeler, yeni teknolojiler hem bu şeylerin enerji türlerinin yaygınlaşmasını sağladı, hem de daha ucuzlamasını sağladı. Böyle olduğu için de bu alanlara yatırım aslında en az riskli yatırımlar. Yani hem maliyeti giderek ucuzluyor bu bu tür yatırımlara para aktarmanın, hem de çok daha temiz. E, Fiyat-maliyet rasyosu çok daha düşük, çok daha e, geniş kitleler tarafından erişilebilir bir e, enerji türünü e, yaygınlaştırmış oluyorsunuz. Ve e, tabii bunun için de e, hükümetlerin e, buna bir pay ayırması gerekiyor. Şimdi raporda... Ve doğru bir şekilde tabii desteklemek gerekiyor. Hani gidip de e, yaygın kullanılan çok verimli tarım arazilerinin içine muhakkak, yaparsanız muhakkak. ilk tabii. baştan bir de... E, Tepki yaratırsınız insanlarda zorlaştırırsınız yenile bir enerji yatırımlarının yapılmasını. Tabii tabii tabii yok yani muhakkak o o standartlar çerçevesinde tabii ki bunlar. Mesela orada şöyle deniyor yani şimdi bu yatırımlar için tabii ki belli bir para belli bir maliyeti olacak bu yatırımların ama şöyle diyor yıllık olarak yüzde 1.6 ila 3 arasında büyüyen ekonomiler bu yatırımları yaptığında Bunun büyümeye olan etkileri etkisi yüzde 0.06 oranında olacak. Yani, Dünya ekonomisi yüzde 1.3 ile yüzde 3 büyüyormuş ortalama. Yarat. Evet. Ve işte senin dediğin etkisi. gibi etkisi. %0.06 şeyi hatırlayalım bir önceki IPCC raporu bölümünü hatırlayalım orada etkiler kısmıydı o da Mart ayının ortalarında yayınlanan orada da şu söyleniyordu iklim değişikliği konusunda adım atılmaması halinde işte ekonomik etkilerinden bahsediliyordu işte %02 ile %2 arasında düşüşten bahsediliyordu. 2,5 derecelik, derecelik bir sıcaklık değişimi halinde. Zaten herhalde ondan sonra yapılacak olan yatırımlarla da bu sıcaklık artışının önüne geçmek çok daha zor olacak. Belki yani Aynen. belli bir ısınmadan sonra... Adım atmamanın ekonomik maliyeti, yenilemire geçmemenin ekonomik maliyeti çok çok daha yüksek. yüksek. Yani karşı, hatta karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Evet. Ee, şöyle söyleyelim hemen kafadan bir hesap yapalım yaklaşık 300 kat falan daha yüksek adım atmamanın, adım atmamanın maliyeti Evet, evet. bir de yine orada raporda bahsedilen diğer bir rakam da işte gelişmekte olan ekonomiler yani bizimki gibi ekonomiler işte her yıl ortalama %5 büyüdüğünü farz ediyoruz bunlar bu yatırımları yaptığı zaman %5 yerine %4.9 büyüyecek İngiltere gibi gelişmiş E, ekonomiler ise e, %2 yerine e, bu tür yatırımları e, işte kaynak aktardığı için %1.9 büyüyecek. Yani istatistiki e, olarak e, çok ciddi bir e, etki yok aslında. Yani çok e, ufak oranlarda e, büyümeye etkisi olacağı söyleniyor. Dolayısıyla Yani bu fosil yakıt endüstrisinden yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin ekonomik büyümeyi yani şu anda hali hazırda o küresel krizin etkilerini yaşamakta olan e, dünyaya aslında söylendiği gibi çok ciddi bir etkisi falan olmayacak. E, çünkü bu e, rapor e, bunu artık e, teyit ediyor çok net biçimde ortaya koymuş oluyor diyelim. E, bu arada bir belki ufak bir not daha e, paylaşmakta fayda var bu iklim meselesiyle ilgili olarak. E, Türkiye'nin de geçtiğimiz günlerde e, bütçesi 2014 bütçesi açıklandı. E, 2014 bütçesi 47,5 e, milyar lira Türkiye'nin. E, burada dört tane iklim değişikliğiyle ilgili e, kalem var. Onlar da çok zaten yani etkili aktiviteler için ayrılmış bir pay değil. Sadece 4 milyon lira ayrılmış. 4 milyon lira yani işte bugünün parasıyla birkaç tane residence falan alırsınız o parayla. Yani Türkiye'nin de iklimle mücadeleye bakış açısı için herhalde fazla söze gerek yoktur bu örneği verdiğimiz zaman. <gülüyor> Evet sessiz kaldım fazla söze lütfen. Fazla yok. söze gerek yok. Peki belki birkaç bugünün önemiyle ilgili birkaç not aktarabiliriz. Bugün 17 Nisan Dünya Çiftçi Mücadele Günü. Evet köylüler ve tohumların korunması amacıyla mücadele günü. Evet. E, bu 96 yılından 1996'dan beri e, bugün e, her yıl e, anılıyor işte hı hı. E, 19 e, Brezilyalı topraksız e, köylünün e, katledilmesini e, üzerine başlamıyor. Evet, 17 bir... Nisan 1996'da Brezilya'da evet. e, gerçekleşiyor bu. Bu katliamdan sonra e, her yıl e, bugün e, kutlanmaya başlıyor. ...işteş veya an anılmaya başlamak diyebiliriz hı hı, hı. Ee, ve e, bu yıl özellikle e, tohum e, meselesi üstüne e, epek eğiliyorlar. Via Campesina'dan yapılan bir açıklama var elimizde ve web sitesinde tabii Via Campesina'nın e, orada da e, tohumun e, gıda bağımsızlığı e, konusundaki e, önemine değiniliyor... E, ve e, tohumların özellikle e, büyük e, multinasyonel yani çok uluslu şirketlerin hı hı. E, tekeli altına girmesinin tehlikesine değiniliyor ve e, bununla mücadele yürütülmesinin önemine yine dikkat çekiliyor. Evet e, belki bir de e, bir hatırlatmada kapatmadan önce e, bu sinopa yapılacak nükleer santral meselesiyle ilgili olarak e, şey yapabiliriz bahsedebiliriz geçen yıl Mayıs ayında Türkiye ve Japonya arasında Sinop'a bir nükleer santral kurulması için bir işbirliği anlaşmasına imza atılmıştı. Bu işbirliği anlaşmasının Japon parlamentosundan onay alması gerekiyordu. 2 Nisan'da 2 Nisan haftası Japonya'nın alt meclisi buna onay verdi. Şimdi 15 Nisan tarihinde üst mecliste Ee, işte uzmanlarının görüşleri alınarak değerlendirme süreci e, başladı bugün oylamanın e, tamamlanması e, bekleniyor herhalde bugün Japonya'dan bir karar e, gelecek bununla ilgili e, ve e, tabii 26 Nisan'da da e, Çernobil'in yıl dönümü olması e, sebebiyle e, Türkiye'de nükleer santral kurulmasına karşı çıkanlar e, Sinop'ta e, bir miting gerçekleştirecek. Ee, ...bunun da duyurusunu buradan yapmış olalım. Bu arada şey de var tabii. E, Radikal Gazetesi'nin web sitesinde özellikle bir e, video mesaj Japonya'dan evet. e, yapılan. Ona da dikkat çekelim. E, İzlenmesinde bence fayda var. Evet. Yani bizce fayda var. Çünkü e, açık açık e, Türkçe bir uyarı yapıyorlar. Ve e, yani nükleer santrının yapılması durumunda e, nükleer felaket... Oluca'na dikkat çekiyorlar. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji.